Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, 2015 yılında Paris'te gerçekleşen taraflar toplantısında tüm hükümetler emisyon açığını kapatmak üzere COP26'ya 2030 yılına dair kapsamlı taahhütler verecek şekilde bir geleceğin sözünü vermişti. 3 yıl sonra hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından yayınlanan 1,5 santigrat özel raporu bu konudaki bilimsel zorunluluğu da pekiştirdi. IPCC bu yılın başında ise iklim krizini kırmızı alarm olarak nitelendirdi. Glasgow'daki görüşmelerin son günlerinde küresel emisyonların %90'ından sorumlu 140'a aşkın ülkenin öne sürdüğü net sıfır emisyon hedefleri güvenilirlik, eylem ve taahhüt açıkları sunarak görüşmeler üzerinde kara bir bulut oluşturuyor. Ülkelerin uyguladığı politikalar Salyangos hızıyla ilerliyor. Mevcut taahhütler 100 yılın sonuna gelindiğinde küresel ısınmanın 2,7 santigrat dereceye ulaşacağını iddia ediyor ki bunların hepsi de taahhüt. Küresel ısınmada tahmin edilen artış, Eylül 2020 yılında yayınladığı, yayınlanan değerlendirmeye kıyasla düşüş gösterse de bu durum temel nedeni yeni politikalardaki gelişmeler değil. Küresel ısınmayı 1,5 santigratla sınırlandırmak üzere dünyayı karbondan arındırmak için, 2030 yılına kadar tüm sektörlerde ciddi çaba göstermek gerekiyor. 2030 hedefleri ise yetersiz. Mevcut 2030 hedefleri 100 yılın sonuna kadar 2,4 santigratlık sıcak artışı öngörülen bir geleceğe işaret ediyor. Nisan 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden öncülüğünde gerçekleştirilen liderler zirvesinden bu yana Standart taahhütler ve hedefler senaryosundaki ısı öngörüsü verilen tüm taahhütleri ve bağlayıcılığı bulunan uzun vadeli hedefleri içeren ulusal katkı beyanlarını içermesi nedeniyle 0,3 santigrat azalarak 2,1 santigrata girildi. Bu gelişmenin temelinde ABD ve Çin'in net sıfır emisyon hedeflerini dahil etmesi yatıyor. Bu iki ülke uzun vadeli stratejilerini Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreterisi'ne ilettiler. Taraflar toplantısı öncesinde ve Glasgow sırasında liderler ve hükümetler 2030 yılına dair iklim hedeflerini arttırmak üzere yeterli bir ivme maalesef sağlamadı. Geçen yıl ulusal beyan iyileştirmeleri 2030 yılına gelindiğinde emisyon açığını yalnızca %15 ile %17 azaltıyor. Bu daralmaya en büyük mutlak katkı ise Çin. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bunun yanı sıra düşük emisyon seviyesine sahip diğer ülkelerde ulusal beyanlarını iyileştirdi. Analizde yer alan hiçbir ülkenin net sıfır hedefine hizmet eden nitelikte kısa vadeli politikaları yok. Climate Action Cut tarafından gerçekleştirilen net sıfır değerlendirmesi aynı zamanda herhangi bir ulusal mevzuat ya da plan tarafından desteklenmeyen yalnızca hükümetlerin kamuoyuna duyurduğu hedefleri de içeriyor. Bu açıklamaların bazıları Net sıfır hedefinin yalnızca karbondioksit üzerinde tanımlanması veya kapsadığı sere gazları gibi hedefinin olası etkisinin bütün açıdan değerlendirmesini imkan sağlayan temel veriler içermiyor. 2030 yılına dair eylemler ve hedefler çoğu zaman net sıfır hedefleriyle tutarsızlık gösteriyor. Bu durum mevcut politikalarla net sıfır hedefleri arasında 0,9 santigratlık bir fark olarak yansıyor Küresel ısınma görünümü Paris'ten bu yana iyileşme gösterse de tüm bu gelişmeler bütüncül değerlendirildiğinde verilen net sıfır vaatleri hayatta geçmeyen uygulamalar nedeniyle 1,5 santigrat sıcak artış hedefiyle şu anda uyumlu değil. Hükümetler Paris Anlaşması'nda belirlenen küresel ısınma sınırı ve ülkelerin net sıfır hedefleri konusunda ciddilerse bu ciddiyetlerini uzun vadeli hedefleri net sıfır taahhütleriyle uyumlu 2030 hedefleri olarak yansıtmaları ve gerekli politikaları bugünden hayata geçirmeleri gerekiyor. Gelişmiş ülkelerin enerji dönüşümünü desteklemek üzere mevcut iklim finansmanını önemli ölçüde arttırmaları da lazım. Bunlar gerçekleşmeden gelinen aşamanın kutlanacak bir tarafı ne yazık ki yok. Temiz Hava Hakkı platformu İstanbul'dan bir fotoğraf paylaşarak yaşanan durumun sis değil smog olduğunu belirterek hassas gruplar sokağa çıkmamalı uyarısı yaptı. İstanbul'da günlerdir etkili olan yoğun sis yalnızca trafiği değil, sağlığı da etkiliyor. Uzmanlar durumun hava kirliliğinden kaynaklandığını belirterek meydana gelen olayın sis değil, smog olduğunu belirtiyor. Dikene konuşan Profesör Doktor Elif Dağlı, smogun şehirler üzerinde kahverengi sarı duman bulutu gibi görülen kimyasal çorba olduğunu belirtmişti. Kirlilik devam ederken uyarılar da artıyor. Temiz Hava Akı Platformu'nun paylaşımında şöyle dendi. Dikkat! Bunun adı smog, sis değil, hava kirliliği. Erken ölümlere yol açar. Covid-19'un vücuda girişini kolaylaştırır. Hassas gruplar sokağa çıkmamalı. Hava kirliliğinden koruyan maske kullanılmalı. Açık havada geçirilen süreler en aza indirilmeli. Meteorolojiye göre havanın önümüzdeki günlerde de böyle sürmesi bekleniyor. Ancak uzmanların görüşlerine rağmen yetkililer tarafından halen bir uyarı yapılmış değil. Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Kuruluşu Dünya Gıda Programı 43 ülkede kıtlığın eşinde olan insan sayısının dünya çapında ani akut açlık artışıyla 45 milyona çıktığı uyarısını yaptı ve söz konusu sayının bu yıl başında 42 milyon olduğu, 2019'da ise 27 milyon olduğuna dikkat çekildi. Küresel kıtlık önleme maliyetinin ise 6.6 milyar dolarla 7 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Açıklamada 42 milyondan 45 milyon kişiye artışın Etiyopya, Haiti, Somali, Angola, Kenya ve Burundu'daki marjinal yanı sıra Afganistan'da da kıtlıkla karşı karşıya olan 3 milyon insandan kaynaklandığı söyleniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen Kavli. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan